Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <Sessizlik> Yemin olsun fetşe Şafak vaktine <Sessizlik> Ve on geceye <Sessizlik> Hem çifte ve teke. <gülüyor> ve geçip giderken geceye. Bunda bir akıl sahibi için ibret alınacak bir yemin. Bu yemine layık hakikatler vardır. Değil. Iradati'yi'adim. Görmedin mi Rabbin? At kavmine nasıl azap etti? <gülüyor> o sütunlar üzerine kurulmuş binalarla dolu Direkli İrem şehrine <gülüyor> Ki şehirler içinde Onun benzeri yaratılmamıştı <gülüyor> Vadide ev yapmak için Kayaları oyan Semud'a da nasıl azap etti? <gülüyor> Ve kazıklar sahibi Firavun'a. <gülüyor> Onlar ki memleketlerinde azgınlık etmişlerdi. Böylece oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Bundan dolayı Rabbin onların üzerine bir azap kançısı yağdı. Şüphesiz ki Rabbin elbette her an gözetlemededir. Fakat insan Rabbi kendisini varlıkla imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve ona nimet verdiği zaman bunun üzerine Rabbim bana ikram etti der. <gülüyor> Halbuki bu sefer yoklukla imtihan edip de rızkını kendisine daralttığı zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır. Siz doğrusu yetime ikram etmiyorsunuz. Ve yoksulu yedirmeye Birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Hem mirası helal haram demeyen bir yiyişle yiyorsunuz. Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. صَفَّاً صَفَّاً Hayır. Hayır. Yer çarpıla çarpıla Un ufak olarak Dümdüz edildiği zaman <gülüyor> Rabbinin emri geldiği Ve melekler saf saf Dizildiği zaman O gün <gülüyor> cehennemle getirilir. İnsan o gün günahlarını hatırlar. Artık o hatırlamanın faydası ona nereden olacak? O zaman insan keşke ben bu ebedi hayatım için önceden Dünyada iken iyi ameller yapsaydım der. <gülüyor> Artık o gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse azap edemez. <gülüyor> Ve onun bağı gibi hiç kimse bağ vuramaz. Allah mümin kuluna ise... Ey nefsi mutmainne Kamil bir iman sahibi olarak Huzura ermiş olan nefis <gülüyor> Hem razı olan Hem de kendisinden razı olunan Sen Rabbinden O da senden razı olarak Rabbine dön Artık Salih kullarımın Artık salih kullarımın arasına katıl <gülüyor> ''Ve onlarla cennetime gir.''